Cenab-ı Allah bir kavme verdiği nimetleri onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Ayeti Celillesi. Fert planında nasıl anlaşılabilir? Çeşitli mahrumiyetler ya da tercihler içinde bulunduğumuz yer ya da konum, bizim beğendiğimiz bir konum ya da makam olsa da bizim için bir aldanma olur mu? Bir kavim kendi içinden bir iç deformasyona maruz kalmayınca, öyle bir şeye duçar olmayınca. Cenab-ı Hak onları önceden verdi. Nimetleri ellerinden almaz. Mesela yani Cenab-ı Hak iman nimeti vermiş, İslam nimeti vermiş. Diyelim ihsan şuuruyla serfiraz kılmıştır. Bu ilk nimetlerin kadri kıymeti bilinirse Cenab-ı Hak bu emin insanlara daha başka hutuflarda da bulunur. Mesela işte Fatih gibi Konstantiniye'yi fethetme imkanını vahşeder. Yahudu Cennet Mekan Ali Rahmet ve Hazretleri gibi İslam birliğini tesise O'nu muhafakılar, kanunu Kanuni gibi cihan hakimiyetini O'nu muhafakılar. Bu türlü nimetler Cenab-ı Hakk'ın lütuflarıdır. Ben örnek olarak bu misalleri söyledim. Yüzlerce, binlercedir bunlar. Bunları saymakla bitiremeyiz. Cenab-ı Hak bundan sonra da bu tür insanların adetini çoğalsın inşaallah Teala. Yani ilk lütuflara, ilk mevhibelere diyebilirsiniz Cenab-ı Hakk'ın. Eğer böyle şükürle mukabelede bulunurlarsa şeker tüm لَا اَز۪يدَنَّكُمْ Bunu da meziz sayabilirsiniz yani. ahsenül اَحْسَنُ ve ziyade Yani ihsan, şuuruyla hareket edenlere bunlara Cenab-ı Hak hüsna da bulunur, lütufta bulunur. Cenneti verir onlara. cennet meva ile şereflendirir ve bir de ziyade verir onlara aynı zamanda. Onun kadrine kıymetini bilirlerse bu da başka bir surede ifade edilen şeylerdir. Vallauya dülādarī <gülüyor> sallam ve yehdi Yüzlerine ne işte toz duman, ne toz toprak, ne zifir, ne katran hiçbir şey başım, başım Diyor. Şimdi bu nimetler öyle değerlendirildiği takdirde, onlar onu temsil ediyorlar, yaşıyorlar demektir. Cenab-ı Hak da o nimetlere terettüp eden lütufları onlar o mevzuda hassas, duyarlı, titiz, iç deformasyonu uğramadan canlıklarıyla, metafizik gerilimleriyle eğer devam ediyorlarsa nimetlerini devam ettirir. Sadece İstanbul'un fethiyle bırakmaz onları, kalmaz. Tabirini Zat-ı için betasız kullanmadım, dilimin ucuna kadar geldi. Bırakmaz. Belkırat'ı fethetmeye de muvaffak kılar, Viyana'yı fethetmeye de muvaffak kılar. Muvaffak kılmazsa orada bir bityeni var demektir. Bunu sorgularken de acaba ne vardı, ne türlü bir bityeni idi deyip atalarımızı, seleflerimizi burada yakışıksız şekilde sorgulamak yakışıksız düşer diyeyim. Bize düşmez o, onlara ait bir şeydir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın dutuflarının devam ve temadisinde, ona teveccühün devam ve temadisi söz konusudur tufların kesilmesinde de eksilmesinde de her zaman insanlar teveccühlerinde bir eksiklik, bir kusur olduğunu düşünmelerdir ki kendilerini sorgulayabilsinler, hesaba çekebilsinler. Evet, demek ki iç değişim, bu deformasyon diyeceğimiz şey yeniden kendilerini yenileyemiyorlarsa yani imanda arızalar oluyor, Taklide oluyor, şablonculuk oluyor, atalardan gördükleri gibi yapıyorlar. Yani iman mülahazalarını böyle bir kere daha gözden geçirip yeniden inşa etme performansını gösteremiyorlar. Her meselesini onun gözden geçirerek, işte bu şu hakika dayanarak, hakkın ta kendisi, şu da şu hakikatlara dayanarak, hakkın ta kendisi, şu da şu hakikatlara dayanarak, hakkın ta kendisi. Evet benim inanç sistemimde, daha sonra da İslam sistemimde batılın zerre kadar yeri yok. Diyecek, yeniden yani düşünce dünyasını ve yeniden aksiyon dünyasını gözden geçirecek. Ona göre adeta yeniden inşa edecek, böyle. Hep o meseleyi taptaze yaşayacak, terü taze yaşayacak. Böyleyse Cenab-ı Hak nimetlerini devam ettirir. Ama böyle değil de işte iman kendi içinde çökmüş bir yönüyle. İslam'da kırılmalar olmuş, arızalanmalar olmuş, çatlamalar olmuş. Böyle olanın zaten ihsan şuuruna ulaşması mümkün değil. Böyle birisinin Allah'ı görüyor gibi ibadet yapması mümkün değildir. Görülüyor olma şuuruyla hareket etmesi de mümkün değildir. Bunlar hepsi iç deformasyona ait. Çözülmeye, çökmeye, bozulmaya, bozuşmaya ait emarelerdir. Bunlar olunca bunlar emanette emin insanlar değildir. Allah Celle Celaluhu, onlar Allah'ın verdiği o ilk mevhibeleri hor kullandıklarından, saygısız davrandıklarından dolayı saygıya lütfettiği, tazime lütfettiği nimetleri alır onların elinden. Mesela, içtimai sistemlerini bozar onların. Vahdeti ruhiyelerini haleldar eder. Fütahata giden yolları keser önlerinde. Sivil kesimi öbür kesimle birbirle vuruşturur. Ülkeyi darbelere maruz bırakır toparlanmıyorlarsa ümit ve istikbal vaadeden herhangi bir hareketleri yoksa bu devam eder gider böyle alır Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde farklı şekilde ifadeler var da mesela diyelim ki Maide'de men yerte deminkü men dini fesefiyetlav bi kavm yuhibbu ve ya'budun el mu'minin diyor. Başka iki yerde in yeşe yuhibbu ve ya'tubun değil. İrtidad edenler Allah onlara değiştir yerlerine başa getirir. Allah dilerse sizi götürür. Cedid bir kavim. Eskimeyen bir kavim. İçiyle, dışıyla taze Zahiriyle, batınıyla taptaze insanlar getirir. Yani emanette emin insanlar getirir. Allah'ın ilk mevhivelerine saygılı, onları canlı tutan, kendi orijinleriyle esas, koruyan, korumayı alan. ve birleri öyle emin değilse, Allah böyle emin olabilecek insanları getirir. İşte iki yerde de Diyor ki, bir En'am suresinde söylüyor bunu, bir de Ra'at suresinde söylüyor. Farklı bir ama aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavim kendi içinden bir deformasyona maruz kalmayınca Allah Celle Celalu verdiği nimetleri, ihsanları, lütufları ellerinden alacak, değiştirecek nimetleri nikmete çevirecek, oradaki ihsanlarını musibetlere çevirecek değildir demek gibi bir şey oluyor. Orada Lâm-ı Cuhut var aynı zamanda, Kâne'den sonra gelen bir şey, katiyen demek. ve كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِبَهُمْ gibi bir şey oluyor. Orada da lem ı Cuhut diyor zaten. Yine kâne var yani, Kâne-i no. öyledir. Onlardan sonra nefki, tehkit için gelen Lâm-ı Cuhut. Meseleyi o açıdan ele alacak olursanız güvenin Allah'a yani. Siz bir iş deformasyon yaşamadığınız sürece inanın ki, Cenab-ı Hak size verdiği şeyleri elinizden alacak değiller. Ne saltanatınıza dokunur, ne size imkanlara dokunur, ne vahdeti ruhiyenize dokunur, ne sizin hizmetinize ve hareketinize dokunur, ne İslam adına meydana getirdiğiniz akıntılara, cereyanlara dokunur. Hiçbir yerde sizin önünüze almaz. Elbette ki imtihan olacaksınız. Sular bile akarken işte kayalarla karşılaşıyor ama yarılıyor ya sağından ya solundan bir yol buluyor. Bir de ona çarpmakla ses çıkarıyor. Ama siz onun akışında, hiç durmayan akışında, deriye doğru akışında belki onu bir musiki gibi dinliyorsunuz. Bir şeyde telmih yapılmıştı, buna işaret yapılmıştı. Hatırlayacaksınız, öyle akma. Elbette yani bazı engellemeler olacak. Hiç engelleme olmadan böyle bal kaymak yiyor gibi yine hizmet meselesi bekliyorsanız, sevabı olmaz o işin yani. Sıkıntılara maruz kalacaksınız, çekeceksiniz. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ Diyor kuran Kaç yerde de buna benzer. Elif lâ mîm hasber nâvsu en yütrekü en yekûl âmennâ ve İman ettik demekle değişik fitnelere maruz kılınmadan salını vereceklerini zannediyorlar diyor açıklığın açığa. Ondan evvel olanlar kasem olsun biz defaatla eledik onları adeta, defaatle eleklerden geçirdik, imtihan ettik. Fitne kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zannediyor. 17-18 manaya geliyor. Bunlardan bir tanesi imtihan etmeyi. Bu açıdan bu iki mübarek surede de hemen aynı şeye bakılıyor. Belki siyak-sibak itibariyle farklı ifade eden yanlar vardır da onlar her iki surede siyaka-sibaka bakarak üzerinde durulur. Fakat konu o değildi yani esas. Şimdi ferdi planda biz öyle bir iç deformasyona maruz kaldığımız zaman Belki fert planında Cenab-ı Hak bize ihsan ettiği şeyler alır. Bizi dinimize, diyanetimize, ülkümüze, ülkemize hizmet imkanlarından mahrum eder. O şeylerimizden alır. Toplum çapında böyle bir kırılma, böyle bir çatlama, böyle bir deformasyon yaşanıyorsa Allah toplumu mahrum eder. Toplumun elinden o imkanları alır. Toplumu sefil hale getirir. Onları rezil eder esas. Bu rezil etme, sefil hale getirme de yine ikaz adına rahmetin değişik tecelli dalga boyunda ayrı bir cilvesidir onu. Yani akıllarını başlarına alsınlar, kendilerine gelsinler, gafletten vazgeçsinler, gözlerini dört açsınlar, Allah'ın lütuflarını görmeye çalışsınlar. E gibi meseleleri fert planında da, aile planında, toplum planında düşünürüz. Tabii en feci bunun toplum planında olanıdır. Fert planında olan bazen kitle ruhaletiyle o fert, kendi ruhi mukavemeti açısından kaybedebilir, sürçebilir, düşebilir. Fakat çok defa toplumun içinde kitle psikolojisiyle bu yürümesini devam ettirebilir, o işi sürdürebilir. Ama toplumda böyle bir çöküntü olursa, toplumda böyle bir kırılma olursa, toplumda bir terk, toplumda bir deformasyon olursa, tanzimatla bizim böyle bir deformasyon sürecine girmemiz söz konusudur. Meşrutiyet yıllara bunu hızlandırmıştır ve hızlanarak günümüze kadar gelmiştir bu mesele. Bir deformasyon yaşanıyor. İşte onu değiştirmek de çok zordur. Yani çok gayretli fertler bile olsa işte görüyorsunuz bu asra girerken, bu asra girmeden işte 19. asır ve 20. asırın başında kocaman bir asır gelmiş. Yani herkes uğraşmış bu mevzuda. Mustafa Sabri Bey uğraşmış, Zahir Ülkevser'e uğraşmış. İzmir'le uğraşmış diyelim. Mansur İsmail Hakkı uğraşmış. Hamdi Yazır uğraşmış. Hazreti Bedi zaman çok sistemli olarak uğraşmış. Ve bu uğraşların hiçbirine siz mantıklı değildi, makul değildi yani. Çağı görerek bunlar böyle planlanmış hareketler değildi falan diyemezsiniz. Ama bunların için en makulü vardır. Ona göre makul olmayanı vardır. Ona göre izafi makul olmayanı vardır. Fakat ister Mutlak makulü, isterse izafi makulleri o günden bugüne çalışmışlar fakat tahribat büyük yani ve tamir etmez çok kolay olmuyor. Hz. Üstad bir yerde işaret ediyor diyor. Asırlardan beri rehne dar olan bir kalenin tamiri bu yani. Ve sonra ona örnek olarak da Allah'ın, peygamberin inkar edilmesinden çok yerde anne ve babaya karşı saygısızlık meselesine kadar arada bir sürü şeyi düşüneceksiniz yani. Bütün değerlerimiz bizim. Bütün kültür değerlerimiz, insani değerlerimizin hepsi alt-üst olmuş. Mehmet Akif'in tabiriyle o muhteşem gemi böyle bir sadmeyle alt-üst olmuş diyor ve hayretini ifade ediyor. Şimdi böyle korkunç bir deformasyon ki yani bunu yeniden forme edelim dersiniz, reform gibi, o tabiri kullanmıyoruz biz. tecdit tabirini kullanıyoruz, onu daha ziyade teceddüt yerinde kullanıyoruz. Yenilikçiler falan diyoruz. Yani onlar dinin ruhuna uysun uymasın. Bir kısım böyle moda şeylerle, yorumlarla, işte Kur'an Müslümanlığı gibi yorumlarla, işte hadisler çok önemli değil esasen gibi yorumlarla böyle, tarihsellik gibi hezeyanlarla filan. Esas Kur'an-ı Kerim'de emirler ve yasaklar bunlar. Bunlarla ne hedeflenmiştir? Bu emirler ve yasaklar başka şekilde de şayet eğer, bir toplum hayatında, ferdi hayatta, aile hayatında, <gülüyor> iktisadi, siyasi, kültürel hayatta bir mana ifade ediyorsa şayet başka müeyyidelerle, başka usullerle, başka sistemlerle de onlar gerçekleştirilebiliyorsa esas mana muteberdir. Yani dinin ruhundaki maslahat neyi gösteriyorsa, mefsedet neyi gösteriyorsa o mefsedetleri savma Kur'an'ın dediği gibi yani zinada Zine haddiyle değil, hırsızlıkta hırsızlık haddiyle değil. Başka şekilde de bunlar savunabilir gibi böyle hezeyanlarla böyle Kur'an'ı tahrife yeltenme, Kur'an'ın bugün hükümsüzlüğünü ifade etmeye kalkma, belli bir çağın kitabıydı deme, hatta belli bir kavmin kitabıydı deme gibi böyle hezeyanlara girme. Bunlar öyle korkunç deformasyonlardır ki, işte görüyorsunuz yani, Tanzimatla açıktan açağa biz bu sürece girmişiz. Açıktan açığa girmişiz. Meşrutiyetle tamamen su yüzüne olmuş. Bu gün bugün de böyle bütün dehşetiyle, ürperticiyle, fezatiyle, fecaatiyle devam ediyor bu. Şimdi bunu birdenbire düzeltmeniz çok zor. Hemen olsun diyemezsin. İşte diyor o zat, hasırlardan beri rehne dar olmuş. Yani yıkılmış, altı üstüne gelmiş. İkili hiçbir şey kalmamış. Siz bir kaleyi tamir ediyorsunuz. Duvarını yapacaksınız, burcunu yapacaksınız, iç kaleyi yapacaksınız. Kendinizi onun içinde siyanete, riayete alacaksınız. korumaya alacaksınız Allah'ın izniyle, inayetiyle. Bu açıdan da öyle bir tecdit hemen çok rahatlıkla gerçekleşmeyecek. Muhterem efendim, bazı insanların yaptıkları iş ve bulundukları konumun kendilerinin hoşuna gitmesi onlar için bir imtihan vesilesi midir? Değişik vesilelerle bile kendi ruhaletim itibariyle de arz etmişimdir. Rabbimizle, münasebetinizde saffeti koruma, hulusu koruma, yeni ifadesiyle, öz yürekliği koruma adına önüm arz eden hususlar onlar. İnsanın içine, bulunduğu yer itibariyle, söylediği söz itibariyle, eda ettiği fonksiyon itibariyle, bir şey yapıyor olma duygusu gelebilir. Evet, burada aynı zamanda böyle hassas düşünenler için, yani işte görülüyor olma mülazasıyla hareket edenler, görüyor ufkunda hareket edenler için hatarlı olabilir yani, hulusuz edeleyebilir bunlar. Bazen insan çekerken şu ağrılarıma da çok şükür demek Cenab-ı Hak benimle muamele yapıyor filan dersin de, biri için bunu söyleyebilirsin yani biri. Kasıklarını tutmuş, karın sancısıyla geliyor, inin inim, inim Ona diyebilirsin ki, mütesir olma kardeşim. Bu ibadetin menfi yönünden sana sevap kazandıran çok önemli bir şeydir. Sen dişini sık sabırla bunu karşıla, namaz kılıyor gibi sevap kazanacaksın diyebilirsin. Fakat kendi hakkında böyle düşündüğün zaman bir aldanma kapısı açıktır burada. Allah bana çektirdi böyle, demek bana bir kısım lütuflarda bulunuyor mülazası bu gelip geçici olmalı sadece. Kazaya rıza mevzuunda şayet bir kısım böyle çatlak düşünceler kafana geliyorsa onları savmak için bunu kullanabilirsin. Fakat bunu kendi içinden bile çaka olarak kullanma bir yönüyle. Ameline seni kastetme demek gibi bir şeydir yani. Bazen insanın içine böyle yaptığı işten dolayı da bir inşirah gelebilir. Bir genelde zevk ruhani filan diyor ondan hep zevk duyuyoruz. Mesela işte birine gittin konuştun yüzlerce insan bir arkadaşımızın ifadesiyle konuştun ekin gibi yattılar hepsi yere. Bunlar insanı aldatan şeylerdir. Bir hak dostu minberde hutbe irad ederken hutbe iradından sonra ya benim yanıma geldi veya beni tatlıcı ikaz etti yani orada. Böyle cemaat birden hepsi birden höykürüyor, haykırıyorlar filan çok ciddi nefesi kesilircesine aykırıyor. Ben bir şeyin farkında değilim. Fakat bana dedi ki yüzüne baktım böyle hafif değişme hissettim ben de. Evet. Çok nazik şeyler bunlar yani. Azıcık böyle kalp sağda durması lazım. Kalp soldadır da esas bakmayın. Sağda durması lazım. Azıcık böyle sarkaç gibi sol tarafa sarkınca bu sizin bakışınıza Yüz hatlarınıza, ifade tarzınıza, sesinize, her şeyinize akseder. Orada çok samimi yürekten bir ağlayış. Samimidir yani. Dilinizi ısırmışsınızdır, yarı etmişsinizdir. Fakat tutamamışsınızdır. Salmıştır kendisini orada. Fakat neden sonra aklınıza gelmiştir? Bunun bile insanlar üzerinde bir tesiri olur. Konuşurken o esnada aklınıza geliyorsa tavsiyem olsun. Hemen sözü kesin kürzden aşağı yine çünkü o zaman o ana kadar samimi yaptığınız şeyi kirletiyorsunuz. İşte konum, söz, iş, üf'ule, aksiyon, bütün bunlara kenardan köşeden bazı şeyler katma ihtimali vardır, imkanı vardır. Çok dikkatli düşünmek, çok temkinli düşünmek, Cenab-ı Hakk'ın bize hizmet adına lütfettiği şeyleri kirletmemeye bakmak lazım. Yani böyle boş yanlarımız var. Bu mülahazalara bağlı bir şey dediyseniz bu biraz da böyle Ebrar'ın daha üstünde Mukarrebinin, belki Asfiyanın mülahaza, müteala ufkuna göre Rabbimizle münasebet derinliğini aksettiren şeylerdir. Alakalardır, ilgilerdir. Bu kabil şeyleri avam halka söylememek lazım. Fakat her bir arkadaşımız aklı bunlara yetiyorsa kendi hesabına bu mevzuda Nefsine karşı ciddi bir şiddet içinde, hırpalama duygusu içinde, nefsini bir sorgulama duygusu içinde onun üzerine çullanmalı, seni gide hain. Sana fırsat verir miyim Allah'ın izniyle ben? Benim Rabbim var yani ve her şeyi o lütfediyor. Sen de kim oluyorsun? Seni sana bıraksaydı senin ne haltlar karıştıracağını ben biliyordum. Evet herkes bunları anlayanlar. Herkes kendi nesline karşı fevkalade müsemahsız, fevkalade şiddetli. Sizin terminolojinizde nefsinize karşı savcı gibi davranmak. İnsafsız bir savcı elinden geldiğince mazlunu batırmak için sürekli delil arar durur. Normal delil arama tahkikat süresi eğer adamı mahkum etmeye yetmiyorsa bir de tevsi tahkikat yapar. Daha derince tahkikata girer, mazisini karıştırır onu. Bunları hep gördük biz. Öyle davranmak lazım. Ben mesela karıştırdım. Şu 15 sene içinde böyle yani kendi yüzüme vuracağım, günah diye yüzüme vuracağım bir şey çıkmadı. Giderim daha ilerlere doğru. 30 sene gerisine, 40 sene gerisine. Bulamadım mesela. Bulamamak ne söz? Kaç tane bulurum ben? Ama misal olarak söylüyorum yani. 50 sene gerisine giderim. 60 sene gerisine giderim. Hiç bulamamıştım ana kadar. Ulan sen altı yaşındayken yine oğlu in şu altı karıştırdın falan derim be. Şu altı karıştırdın alçak. O kızın. Ulan derim kızın. Hiçbir şey bulamazsam. Ulan ben Kur'an yolunda vefalı bir hadim olmaya ant içmişken o vefayı hak ile yerine getiremedim. Yolda arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Derim. Yüzüne çarparım. Yakasından tutarım. Hırpalarım onu, iflah etmem. İşte bu bir yerde bir bakışa göre, bir nazara göre, bir teveccühe göre belli seviyedeki insanların Rabbimizle münasebetlerini derin tutma adına göstermeleri gerekli olan hassasiyet, öz yüreklik ve vefa. Sinek ısırsa bile beni bitkini var diyorum. Arz etmiştim. Geçen masada yazı yazıyorum, geldi bir sinek ucuna konuyor. Harfi göremiyorum. Ya git diyorum, rahatsız etme beni bak. Elimi vururum, canımı sıkarsan. Belki birkaç dakika beni meşgul etti. Göremiyorum yani harfi. Öyle bir yere konuyorum ki harfi göremiyorum ben. Nihayet ona ne dedimse, Sonu uçtu gitti görünmez oldu. Bir şey dedim ben ona. Allah aşkına mı dedim ne dedimse. Gitti dedim yani tepe mi attırma gitti sonra. Şimdi öyle bir meseleyi bile ben o yazının hakkını verme mevzunda bir vefasızlıma bağlamalıyım. Belki bağlamışımdır. Yazın haysiyetine namusuna dokunmuşumdur. Orada fikrin namusuna dokunmuşumdur. Bir düşüncenin haysiyetini rencide etmişimdir. Bundan dolayı yoksa hep Allah'ın mahluku. Niye yazın senin kalemin ucuna konsun? sinek niye seni soksun? Memur onlar. O şefkat tokatları da böyle şeyler. Hayatınızı böyle kılık, kılık yararcasına, inceden ince, ciddi bir tecessüsle gözden geçirirseniz, hep o şefkat tokatlarının inip kalktığını görürsünüz. Hatta eli görür gibi olursunuz. Ama minkane fi dünya ama Burada olup biten şeyleri görmezseniz ve bu tarafta da kör olarak karşılarsınız. Sizin için demiyorum. Ya Rabbena el basira. Basar eşyanın zahirini görür. Basiret arkasında olan şeyleri görür. Perde arkası.